1138, numaralı konu, Hz. Peygamber'in, sabah namazından önceki iki rekata önem vermesi, evet, Hazreti Peygamber sabah namazından önceki iki rekat sünnete verdiği önemi hiçbir nafileye vermezdi.